Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar ben Kenan Başaran Paslaşmalar'da sizlerle birlikteyiz Bir hafta sonra Radyo Havan'da Evet Geçen haftada yoğun bir spor gündemi Vardı Dilerseniz Eee Biraz futbol dünyasını sağlayan e, menajer skandalından e, bahsedelim. E, Türkiye Futbol Federasyonu bazı teknik adamların ve futbolcuların e, menajerlik işi yaptığını tespit etti. Ve bu kişileri profesyonel futbol disiplin kuruluna havale etti. Şimdi e, oradan çıkacak karar beklenirken e, Türkiye Futbol Federasyonu perşembe günü yani yarın Kulüpler Birliği ile bir araya gelecek ve e, bu işi bir kez daha eline boyuna masaya yatıracak. Öncelikle bu menajer olayını biraz açalım. E, şimdi FIFA ve UEFA e, kurallarına göre artık profesyonel futbolcular, teknik adamlar bir menajerle çalışmak zorundadır. Yani kulüple bir sözleşme yaptığı zaman, bir menajer göstermek zorundadır. Menajerin kim? Ahmet Mehmet. Dolayısıyla bir sektör yarattı bu. Bu Avrupa'da zaten olan bir şeydi ve bizim memlekette artık dediğimiz gibi o ve yapifanın zorlamalarıyla, zorlamasıyla daha kurumsal ve bir yapıya büründü. Buna karşılık Türkiye'de Menajerlik şirketleri vardı ve bu şirketlere başkaları da ortak olabiliyordu. Yani diyelim ki Ahmet'in lisansı var, menajerlik lisansı var. Ahmet bir şirket kuruyor ve ben de gidip Ahmet'e ortak oluyorum. Onun lisansı sayesinde menajerlik yapıyoruz. Oyuncu alıp oyuncu satıyoruz, oradan komisyon alıyoruz. Normalde kurallara göre %10'dur. Yani bir transferden bir menajer %10 komisyon alır. Fakat <gülüyor> bu şirket üzerinden bu işin yürütülü olmasından ötürü faal olsun olmasın herkesin bu alana girmesine cevaz veriyor durum. Faal futbolcunun menajerlik yapması sakıncalı. Şöyle sakıncalı. Çok iyi niyetli olmasına rağmen sakıncalı. Şimdi diyelim ki ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş herhangi bir takımda top oynuyorum ve çok önemli bir maça çıkacağım. E o önemli maçı oynayacağım takımda aynı zamanda benim menajerim ya da benim menajerliğini yaptığım bir futbolcum var. Şimdi bu bir şaibe yaratmaz mı? O futbolcu ne kadar ahlaklı olursa olsun, ben ne kadar ahlaklı olursam olayım, ister istemez kuşkular doğar. İşte şöyle tablolar, ort tablolar ortaya çıkacak. Benim rakibimde, benim oyuncum var. Hal böyleyken, e, Türkiye Futbol Federasyonu, yeni bir talimat çıkarttı Mart ayında ve kulüplere, sporculara, teknik adamlara gönderdi. Dedi ki menajerlik işi şirketler üzerinden yapılmayacak, bireyler üzerinden. Yani herkes bir birey gösterecek. Benim menajerim şudur diye. Ahmettir, Mehmet'tir. X şirketi, B şirketi değil. Böylece şirket yapısını ortadan kaldırıp kişilerle muhatap olacak. Ortada bir kişi olunca başka Lisansı olmayanlar bu işi yapamayacak diye düşünüyor. Ancak e, hayat kağıt üzerindeki kurallarla sınırlı değil. Ve Türkiye gibi ülkelerde kurallar, kanunlar e, bir kere de olsun e, delinmekle meşhurdur biliyorsunuz. E şimdi... <gülüyor> Bazı menajerlerle konuşuyorsunuz off the record yani kayıt dışı konuştuğunuz zaman şunu söylüyor. Vallahi diyor ben lisanslı bir menajerim diyor. Şayet e, ünlü bir futbolcu ya da çevresiz geniş bir futbolcu gelip bana dese ki ben sana 3-5 oyuncu ba bağlıyorum sen de beni gör derse yaparım diyor. Sistem böyle diyor. Böyle çalışılıyor diyor. Yani ortada kurallar olması da ee, bazı şeylerin önüne geçemiyor. Şöyle geçilir, tespit edersiniz ve en ağır yaptırımları uygularsınız ve insanların gözü korkar ee, ve cayar, yani caydırıcı olması lazım. Ama bu sadece yasaklarla olacak şey değil. Bu bir kere hani futbol Türkiye'nin toplam e, kültüründen bağımsız bir şey değil. Yani bizim ekonomideki Bizim siyaset, siyasetteki niyetimiz, kurallara riayet edip etmememiz, eşitlik, şubu vesaire neyse futbolda bunun bir yansıması. Futbolda insanlar dört dörtlük olsun, düzgün olsun diye bir talepte bulunmamız için toplumun diğer alanlarına da aynı şekilde bir dengenin sağlanması lazım. İsterseniz bir müzik arası verelim. Daha sonra menajerlik mevzusuna devam edelim. Radyo Havandasınız. Ben Kenan Başaran. Paslaşmalar devam ediyor. Şimdi Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamalara göre Türkiye'de yaklaşık e, 4.500 futbolcu var, profesyonel ve normalde e, 107 tane de, 117 daha doğrusu 117 de Türkiye Futbol Federasyonundan e, lisans almış menajer var. Fakat bunların 80-90 tanesi iş yapıyor gözüküyor ama fiiliyatta daha da azdır bu. Yani iş 5-10 tane menajerin ekseninde dönüyor. Çünkü menajerlerde de ünlü olmak, iş bitirici olmak, bağlantıların güçlü olması kıstasları aranır futbolcular tarafından. Yani bir tane menajerim olsun ne olursa olsun diye bakmıyor. Beni büyük kulüplere satacak menajer peşine koşarım. Beni iyi paraya satacak menajer peşine koşarım. E bir birkaç menajer de böyle iyi bir tra iyi transferler yapınca adları çıkıyor ve bütün futbolcular onların etrafında toplanıyor. 3 aşağı 5 yukarı. Bunun dışında e federasyonun ifadesine göre yani 5000 futbolcuya 100 kişinin hizmet vermesi düşünemeyene göre bu iş böyle çantacı dedikleri korsan yani lisansı olmayan bu işi illegal yapan, vergiye tabi olmayan kişilerce yürütülüyor çoğu kez. Bunun içine hısım akrabalar da giriyor, eş dostlar giriyor. Ancak normalde ki kaideler uygulansa her futbolcunun bir menajeri olacak. Bu menajerler ancak sözleşmedeki rakamların %10'unu alabilecek ve o menajer vergi verecek, kayıt altına alınacak. Şimdi bu işte kulüpler de suçlu, kabahatli. Çünkü bir kulüp bir futbolcu alırken ya da satarken resmi menajeri muhatap alırsa, fatura keserse bu işler aslında büyük oranda da çözülebilir. Burada her şey asla açık. Herkes gerçeğin ne olduğunu biliyor nasıl çözülmesi gerektiğini biliyor. Ancak illaki her şeyin çivrisi çıkacak ve ondan sonra harekete geçilecek. Bu ülkede her alanda bu böyledir. Yani az önce de söylediğimiz gibi. Yani 2001 krizi yaşanmadan bankalara ayar çekilemedi. Şimdi biz bu son krizi atlatırken geçirirken Az güya hesapta az etkilendik deniyor. Ama en azından bankalar nezdinde evet bizim bankalarımız bir sıkıntı yaşamadı. Niye? Çünkü biz bunun ceremesini, bankaların ceremesini 2001 krizinde zaten ağır bir şekilde ödedik. Kimse krizde değilken biz krizdeydik. Yani yumurta gelmişti, gelmişti, kapıya dayanmıştı. Krizi de patlatmıştı, yumurta kırılmıştı. Ondan sonra tedbirler alındı ki bu son krizde banka kaynaklı bir sıkıntı çok yaşamadık. Ama real kesimde çok sıkıntılar yaşadığımız ortada. Herkes kendisinden de bilir. Futbolda da bu iş böyledir. Yani sorunların ne olduğu bilinir. Bir kar topunun oluşmakta olduğu görülür. Ama yine de vurdun duymazlıkla geçiştirilir geçiştirilir ta ki bir sabah uyanıp kapıyı açtığınızda açamadığınızı görünceye kadar. Çünkü kar topu kapıda artık geçişi imkansız hale getirmiştir, dayanmıştır. Evet, menajerlik mevzusu böyle. Bakalım yarın Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği nasıl kararlar alacak ve bu kararlar hayata geçirilip artık bu Kayıt dışı menajerlik olayı nasıl ortadan kalkacak? Faal futbolcuların ve teknik adamların menajerlik yapmasının önüne gerçekten geçilebilecek mi? En azından kağıt üzerinden. Çünkü öbür türlü hakikaten bu futbol işinden de insanı soğutacak hareketler oluyor. Bir hoca düşünün ki gittiği kulübe kendi menajerlik şirketi üzerinden 10 tane oyuncu alıyor, 10 tane satıyor. Yani bunu yapan, adları geçen isimler de aslında öyle böyle az para kazanan insanlar değil. Yani nasıl böyle şeylere tenezzül ediyorlar, nasıl? Ama işte paranın dini imanı yok. Paranın dini imanı yok. Adı geçen insanların da e, dileriz, aklanırlar ve böylece seviniriz yani Aa, böyle bir şey olmamış diye. Menajerlik mevzusundan geçelim Süper Lig'e ama bundan da önce gene konu değiştiriyoruz madem bir müzik arası verelim. varım ben? Sen beni burdu yolumsun. Yıldızlara yürürüm senle. Sen iste canım senin olsun. Seninle her şeye varım ben. Sen beni burdu yolumsun. Yıldızlara yürürüm senle. Her iste canım senin olsun Sen her şeysin Canımı canına katabilirsin Çayarsam senden Beni şu ateşe atabilirsin Sen her şeysin Canımı canına katabilirsin Sam senden, şu Sen sen benim için teksin bu dünyada meleksin bebeksin, her şeyimsin benim. Yaşayamam sensiz, yaşayamam asla, doyulmaz malumsun gelebeksin. Günessin bugünlerim yarınlarım her şeyimsin benim göstermesin Tanrım yaşatmasın bana nefes bile alamam yokluğunda sen, sen benim için. Yürürüm senle Sen iste canım senin olsun Seninle her şeye varım ben Sen benim buldu yolumsun Yıldızlara yürürüm senle Sen iste canım senin olsun Sen her şeysin Canımı canına katabilirsin Cağırsam senden Beni şu ateşe atabilirsin Sen her şeysin Canımı canına katabilirsin Cağırsam senden Beni şu ateşe atabilirsin sen, sen benim için teksin bu dünyada Meleksin, bebeksin, her benim Yaşayamam sensiz, yaşayamam asla Doyulmaz balımsın, kelebeksin Paslaşmalardasınız. Ben Kenan Başaran. Radyo Hava'ndaki programımız sürüyor. Gelelim Süper Lig'e. Süper Lig'de e, geçen haftanın maçı Trabzonspor Galatasaray maçıydı. Trabzonspor Şenol Güneş yönetiminde ligin zirvesine yerleşti. E, geçen sezonun ikinci yarısında Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte bir raya oturan Trabzonspor'un nihai ...geleceği nokta buydu. Yani bu bir sürpriz değil. Türkiye kupasını... ...kazanırken... ...ortaya çıkan Trabzonspor... ...Trabzonspor'un bu sene... ...ligede damga vuracağı açık ve netti. Güney Kore deneyimi... ...Şenol Güneş'e müthiş bir... E, ...kazanım sağlamış. Hakikaten... ...hoca... ...zaten... E, ...diğer hocalardan zihniyet olarak... ...bir iki adım öndeydi ama... ...teknik adamlık açısından da... ...daha dolgunlaşmış bir hoca... ...söylemiyle, eylemiyle... ...daha farklı bir şenol güneş görüyoruz... ...biraz daha... ...hani Trabzon gibi zor bir coğrafyada... ...her anlamda... ...daha olaylara hakim eskiden... ...Trabzon yerel kamuoyunun... ...dümen suyunda... ...gemisini yürütmekte zorlanıyordu teslim oluyorlardı oradaki hocalar çoğu zaman oradaki kamuoyuna. Bu sefer öyle bir şenol güneş yok. Bu sefer hani çok rahat bir şekilde ayar verebiliyor şehrede de, da. Yani hakim, tek kelimeli hakim o kamuoyunun takıma direkt müdahale edip bozmasına izin vermiyor. Gerçekleri çok rahatlıkla ortaya koyuyor ve yani ee, tırnak içinde ezik değil. Bunu çok net bir şekilde söylemek lazım. Çünkü Trabzon kamuoyu e, malum hep söylenir Trabzon'da herkes futbolu çok iyi bilir. Ama Şenol Güneş, hayır kardeşim e, çok iyi biliyor olabilirsiniz ama benden daha iyi bilmiyorsunuz. E, benden daha iyi de bilirsiniz. Bu işi ben yapıyorsam bana e, uyuyacaksınız diyor. Evet. Galatasaray'ı da çok rahat bir şekilde bence geçti. 2-0'la yenerken Trabzonspor sabrın sonu selamet dedi. Ee, hiçbir şey oynamıyor gözükürken. rakibinin sanki bir puana razıymış duygusuna kaptırdı ama son 15 dakikadaki hamleleriyle maçı koparmasını bildi. Trabzonspor Beşiktaş'ı da yenmişti. Fenerbahçe'yi de yenmişti. Yani 3 İstanbulluyu da bu sene sahasında perişan etti. E, ligin ikinci yarısındaki derbilerde hep e, İstanbul'da olacak. Eğer e, 4-5 puan çıkartırsa Trabzonspor bu sene ligi zirvede bitirebilir. Diğer yandan malip Spor namalip, namalip ama ikinci sıraya düştü. Bence bu onlar için iyi çünkü bu liderlik stresi vardı onlarda yani hep lider kalma biraz sıkıntı veriyordu bir de şampiyonlar ligi temposu da onları çok zorladı şimdi tekrar böyle ikinci planda kalıp uslu uslu gidecekler geçen sezon da böyleydi geçen sezon uzun süre arkalardaydı sonra öne geçti sonra geri düştü o. Yere düştükten sonra Fenerbahçe'nin hata yapması Beklediler bu hata da biliyorsunuz son maçta son dakikalarda gelmişti. Hasılı e, Trabzonspor e, ligi bir başka Anadolu takımından devraldı zirvesini ve e, Fenerbahçe. Fenerbahçe çok eleştirilen Fenerbahçe e, hani Beşiktaş ve Galatasaray övülürken eleştirilen Fenerbahçe bugün bu iki ezili rakibinde üstünde. Şampiyonluk yarışını onlardan çok daha iddialı. Peki Beşiktaş. Beşiktaş e, uzun süre yıldızlarımız var, iyi oynuyoruz. Duygusuyla hareket etti, kaybetti puanların, e, puanları hiç umursamadı. Nasıl olsa kuyrulma gelecek, kuti gelecek, dertler bitecek. Ama hayır. Yani eğer derseniz ki ya biz e, yıldız oyuncularımız var, onları seyredip keyif alıyoruz. Şampiyonluk umurumuzda değil diyorsanız alkışlarım. Eyvallah. Ama şampiyonluk istiyoruz. Çünkü bizde Guti ve Quirazma var diyorsanız olmaz. Çünkü bu Guti'nin de olduğu Real Madrid'de Zidane'lar, Figo'lar, Beckham'lar yan yana oynadı ve o takım adam gibi bir başarı yakalayamadı. Hani her zaman e, yıldızların yan yana oynaması, bir takımın yıldızların çok olması başarı, yüzde yüz başarı demek değil. Bu çok açık, ispatlanmış. Bir, yani Bunun üzerine konuşmak bile anlamsız. Beşiktaş ıı, takımının ligin başlarında ki havaya dönebilmesi için herkesin Guti ve Koyalazma yokmuş gibi sahada mücadele etmesi lazım. Schuster'in de biraz ne oluyor? Şapkasını önüne koyup biraz Türkiye gerçeklerini gözetip biraz daha konsantre olması gerekiyor. Sezon başında ortaya koyduğu oyun sistemine biraz uzaklaşmıştı. Ona geri dönmesi lazım. Madem bir damga vuracaksın o zaman sisteminden taviz vermeyeceksin. Beşiktaş'a oturtmaya çalıştığı sistem tutsa Türk futbolası sana çok önemli bir hamle olacaktı. Ancak son zamanlarda tekrar defansı çok geride kuran, ile geri arasında mesafeyi açan bir oyun sistemi var. Kasımpaşa Spor e, ligin dibinde hiç galibeti yoktu. Beşiktaş'ı çok zorladı, çok iyi oynadılar. Az daha da galip geleceklerdi ama Beşiktaş bir şans kodu ile beraberliği buldu. Neyse ki o şans e, maçın son dakikasında yanlarına değildi de e, bence hak edilen bir puana kavuştu. Kasımpaşa spor. Dilerseniz bir müzik arası daha verelim. Bu son aramız olsun. Ondan sonra yine Beşiktaş, yine Yıldız konusunda ama bu sefer futboldan değil, basketboldan konuşacağız. Oyuna devam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 Ben Kenan Başaran, Radyo Havan'da pastlaşmalar programındasınız. Kasımpaşa, daha doğrusu Beşiktaş-Kasımpaşa spor maçının bir özelliği de Amerikalı NBA yıldızı, NBA, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nin yıldızlarından Allen Iverson'ın da tribünde olmasıydı. Çok büyük bir ilgi gördü en önünde ve El Iverson'a dün de bir tören düzenlendi, Akatlar Arena'da basketbol sahası Beşiktaş'ın. Allen ee, Iverson e, NBA'de şampiyonluk yaşamamış ama bireysel açıdan kariyeri çok parlak bir oyuncu. Defalarca sayı kralı olmuş, defalarca All Star olmuş. Yani e, Amerikalılar çok severler bu tür yakıştırmalı ama hakikaten sihirbaz denilecek basketbolcularından biri. Bir o kadar da problemli, sıkıntılı bir çocukluk hayatı, hemen hemen hayatın her silsilesini yemiş, görmüş, hayatın her türlü tokatına maruz kalmış, mapusluk görmüş, çıkmış, ailevi sorunlar yaşamış bir oyuncu Edan Iverson. Ama aynı zamanda da müthiş bir basketbol kariyeri var. Şimdi Allen Iverson Türkiye'de bu haber ilk çıktığında şaka, espri zannedildi. Ama zamanla işin ciddiyeti ortaya çıktı ve bu NBA yıldızı İstanbul'a geldi. Gelmesi de öyle hemen kolay olmadı açıkçası. Kendisi bir kere e, NBA'ye geri dönmek istiyor. Ben bitmedim demek istiyor. 20 35 yaşında ama hala... ...gidip güzel bir final yapmak istiyor. Hani ah var galiba. Ee, dediğim gibi bu... ...bizim Türk filmlerindeki... ...ulan İstanbul seni yeneceğim. Repliğini orada ulan... ...NBA seni yeneceğim demek istiyor. Bunun için... ...iki seçenek vardı. Ya Çin'e gidecekti, Çin'de oynayacaktı ya da... ...Türkiye'de... ...Beşiktaş'ta hem coğrafi olarak... ...daha... E, ...cazip olması... Hem de anladığım kadarıyla Beşiktaşların ilgisi, alakası onu İstanbul'a getirdi. Geçen cumartesi gelecekti ve Beşiktaş onu bir basketbol maçı öncesi, Bornova Belediyesi maç öncesi seyirciyle buluşturup güzel bir şov yapacaktı. Ama iddia odur ki pasaportunu unuttuğu için uçağı kaçırdı. O yüzden pazartesiye kaldı gelişi. Ve nihayet pazartesi geldi. Ee, Pazartesi ayağının tozuyla İnönü'ye gitti maç izledi. Futbolu çok seviyor bu arada. Ee, daha önce de futbol maçı izlemiş. Ee, ancak Stad'ı terk ettikten sonra Beşiktaş beraberlik golünü buldu. El Ayves'in bu gole e, tanıklık edemedi. Ee, Tabi malum İstanbul trafikine takılmamak için bu trafikte kalmak hoş bir şey değil. En son Brezilya'da Formüle 1 e, Pilotu Jenson Button trafikte kırmızı ışıkla dururken e, soygun girişimine maruz kaldı. Silahlı saldırı girişimine maruz kaldı. O yüzden bu tür yıldızlar hani e, illa 90 dakika bir e, etkinlikte kalmak zorunda değiller. Her neyse e, El Niversen için e, Akatlar Arenada dün bir e, imza şovu hazırlandı. Beklenti ki Beşiktaşlar orayı tıklım tıklım dolduracak. Kapasite 3200 ama orası dolmadı. Bunun sebeplerini söyleyeyim kendimce. Birincisi in önündeki Kasımpaşa maçının beraberliğinden sonra tarafsada biraz yılgın ve üzgündü. Hani keyifleri tatları kaçtı. İkincisi etilerde bu arena. Dolayısıyla yer yurt bakımından uzak düşüyor. Üçüncüsü hafta içi yani iş günü bu tür yıldızların peşinden girecek insanlar belli. Yani cefakar dediğimiz iki yakası bir araya zor gelen taraftarlar bu tür yıldızların peşinden koşar. Onlar da ancak haftada bir gün pazar ya da cumartesi işte izin günlerinde ancak bu tür vefakarlıkta bulunabiliyorlar. Ancak hem hafta içi hem de saat yedi denilince oraya ulaşmaları o seyirci o şova katılmaları bir parçası olmaları çok zor. Ben bile gazeteden oraya gidişli özel araçla gittim sadece bir buçuk saatte gidebildim iki terliden etilere. Dolayısıyla tarafların ilgisiz kaldığını söylemekten ziyade trafik ve günü bunu önlede diyebiliriz. Şimdi Peki Alan Iverson ne yapacak? Beşiktaş'ı tek başına şampiyonla ulaştırır mı? E, otoriterlerle konuşuyoruz. Soruyoruz ne olur? Yani müthiş bir hava getirecek, renk getirecek. Türkiye basketbol liginin marka değerini yükseltecek, ilgiyi artıracak ama bir oyuncunun tek başına bir takımı şampiyon yaptığı dönemler geçmiştir. Kaldı ki rakipler Efes Pilsen ve Fenerbahçe ülker e, çok önemli kadrolara sahipler ve çok önemli bir lig olan Avrupa e, liginde de oynuyorlar. Ve Avrupa basketbolu artık NBA ile olan mesafeyi de kapattı. Bunu Dünya Şampiyonası'nda da görüyoruz. E, olimpiyatlarda da görüyoruz. Çok sp e, özel sporcular hariç NBA ile Avrupa arasında bariz bir fark yok. Çünkü buradan da çok oyuncu gidiyor. Bizden de 5 oyuncu gitti örneğin. Hali Hazırda. Evet Beştaş basketbol takımına bir hava getirecek kesin tribünler daha fazla dolacak da ama şampiyon yaparsa Beştaş'ın tek başına Beştaş'ı hakikaten çok ama çok büyük bir oyuncu olduğunu bir kez daha göstermiş olacak. Ama Ayvars'ın geldi Beştaş kesin şampiyon olacak demek çok mantıklı değil sporun gerçekleri de çok bağdaşmıyor. Evet, bu hafta da paslaşmaların sonuna geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere ben Kenan Başaran. Hoşçakalın diyorum. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.